Global Population Speak Out Projesi Biyologlar yeşil alg popülasyonundaki patlamayı açıklamakta yetersiz kalsalar da bilim insanları bunun artan kirlilikle ve artan deniz yosunu çiftlikleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorlar. Böyle yeşil alg istilaları dünyanın her yerinde görülüyor. Sarı denizde her yıl milyonlarca tonu bulan biyo kütle patlaması ise bunların en büyüğü sayılıyor. Andrew Jacobs. aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out projesi.